Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrah li sadrî ve yessir li ve hulul ukta da min lisânî. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazîne âmenû kuhû enfusekum ve nara nâra sadaka Muhterem kardeşlerim bugün çocuk terbiyesi üzerine konuşacağız bundan önceki haftalarda aile ile ilgili aile içerisindeki bireylerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarına değinmeye tema çalışmıştık bugün de çocuk terbiyesi ailenin içerisindeki aile bireylerinin çocuklarına karşı olan sorumluluğundan bahsedeceğiz ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun dolayısıyla biz insanlar biz mükellef olan insanlar biz yetişkinler biz aile reisleri biz sorumluluk sahibi insanlar önce kendimizden sonra da ailemizden sorumluyuz kendimizi ateşe karşı korumakla yükümlü olduğumuz gibi ailemizin de ateşe düşmesinden kötü yola düşmesinden kendimiz gibi sorumluyuz. Elbette ki dinimiz bu konuda insana son derece büyük görevler, yükümlülükler vermiştir. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki insanlar kendilerini ve ailesini ateşte nasıl korur? Kendinizi ve ailenizi hayır öğretin diyor Hazreti Ali. Hayırlı şeyleri faydalı işe yarar ...şeyleri öğreterek... ...kendinizi ateşten koruyun... ...aynı zamanda... ...ilim öğreterek de... ...çocuklarınızı ateşten koruyun... ...dolayısıyla bir insanın... ...ateşe düşmekten... ...korunmasının birinci yolu... ...hayırı öğrenip... ...ilim tahsil etmesi, hayırlı şeyler öğrenmesidir... ...onun içinde dinimiz... ...insanlara, beşikten mezara kadar... ...doğumundan ölümüne kadar... ...hayatının her safhasında... Bilgi sahibi olmasını ilim tahsil etmesini onun için emretmiştir Yine değerli kardeşlerim Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Hazreti Ömer Efendimiz de Peygamberimize soruyor Ya Resulallah Biz kendimizi ateşten korumaya koruruz da Peki ailemizi nasıl koruyacağız Peygamberimiz de Aleyhisselam Efendimiz Hazreti Ömer'e buyuruyor ki Allah'ın yasakladığı şeyleri yasaklar emrettiği şeyleri de emrederseniz işte bu onları ateşten korumaktır. Dolayısıyla biz özet bir tabir ile Allah'ın emrettiği şeyleri onlara emrederek, yasakladığı şeylerden de onları men ederek, engelleyerek aile efradımızı da ateşten korumuş oluruz. Bu hepimizin görevi. Yine ayet-i kerimede Allah Teala "Vemur ehleke bis-salati ves 'aleyha" buyuruyor. Ey Habibim ailene namazı emret ve sen de namazda sabit kal namaz kılmaya devam et diye buyuruyor. Dolayısıyla bir insan namazı ailesine emredecek ve kendisi de namazda e, sabit kadem namaz kılmaya devam edecek. Yani yapması gereken şey sadece ben namaz kılıyorum demek değil aynı zamanda namazı ailesine emretmekte bir insanın öncelikli görevi. Yine hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki çocuklarınıza 7 yaşına ulaştıkları zaman namazı emredin. Onlar 10 yaşına ulaştıklarına da onları şefkatle vurun, yataklarını ayırın. Dolayısıyla bu süreç bir zamanlamaya ayrılmıştır. Bu zamanlama süresi de işte bir insanın Çocukluğundaki ilk devresi yani 7 yaşında namaz emretme 7 ile 10 arası tedib süresçi ondan sonra da biraz daha ileri safhanın uygulamasıdır. Dolayısıyla da bir insanın ki bunu eğitimciler de, eğitimciler de bu konuda hayatın evresini 4 kısmına ayırmışlar demişlerdi ki bir insanın hayatında ki dönem içerisinde ilk yapacağı nokta telkin dönemi vardır. Bu süre 0-6 yaş arasıdır. Bu süreç içerisinde çocuğa telkin döneminde bir şeyler gösterilir, öğretilir, ortam oluşturur. Yani bir çocuk 3 yaşında herhalde bak oğlum şunu yap bunu yapma diye böyle kafasına bilgi diyerek bir şeyler söyleyerek öğretilmez tersine o bulunduğu ortamdan ...o kültürel ortamdan etkilenir. Mesela bir çocuk... ...ailesinin içerisinde... ...annesinin yemek yaptığını gördüğü zaman... ...kendisi de gider... ...özentiyle önlük takar. Ailesindeki bir bireyin... ...namaz kıldığını görür. Küçük seccadetlere namaz kılar. büyüğü ne yapmışsa onu taklit eder. Ne zaman? 0-6 yaş arası içerisinde. Bu süreç nedir? Telkin sürecidir. Bundan sonraki süreç ise teşvik dönemidir. Bu da 7 ile 10 yaş arası olarak tespit edilmiştir. Bu teşvik döneminde de çocukları biraz daha eğitimle ilgili aktif şeyler söyleyerek öğretmek gerekir ki mesela arkadaşlarıyla ilişkilerinin iyi olması, oyuncaklarını başkalarıyla paylaşması yani paylaşım ruhunun, infak ruhunun o yaştan zihinlere, belleklere yer edilmesi gerekiyor. Yine o yaş içerisinde adab dediğimiz işleri öğretmeli, terbiye alacağı şeyler o zaman yerleştirilmeli zihnine ki bundan sonraki süreçte de ikaz dönemi geliyor. 10 ile 14 yaş arası da yani bir insanın ergenlik çağı öncesi son viraj. Hayatın disiplinine alışma süreci. Bu da 3. evre. Bu dönem içerisinde de biraz daha e, üst, üst seviyeye çıkılmış olarak eğitim süreci devam etmiş olur. Bundan sonra da, da malum olduğu üzere 14 ve 18 yaş arası da ya da 14'te sonrası da diyelim tolerans dönemi artık o yaştan sonra çocuk biraz kendine gelmiş oluyor. Artık alacağı ilk bilgileri çoğunlukla almış oluyor. Ve o dönem içerisinde özellikle eğitim uzmanları çocuklara karşı biraz daha toleranslı davranılması, anlayışla yaptıkları yanlışların karşılanması gerektiğini ifade ediyorlar. Biz buradan da hadis-i şerifin ışığında anlıyoruz ki çocuk 6-7 yaşına geldiği zaman ona namaz öğretiyoruz. Ondan sonraki süreçte de tabii ki işte tartışıldığı gibi eline al, ver hafalaka'ya yatır değil bu. Önemli olan azda biraz daha ileri tamamen gülerek oynayarak değil de işin ciddiyetini ifade ederek yapmalı. Yine peygamberimizin hadis-i şerifte buyurduğu yataklarını ayırın cümlesi de önemli. Ee, eğer imkan var ise çocukların ayrı odalarda gecenemeleri. Yoksa aynı yatakta yatıyorlarsa bile hiç olmazsa bir battaniye ile bir e, pike gibi bir şeyle de çocukların yatağının ayrılması öngörülmüştür. Eğer erkek ve kız erkekle erkek, eğer aynı odada yatıyorlarsa bile aynı yatağın içerisinde olmamaları, aynı yatakta yatıyorlarsa da ki bu imkan evlerin genişliğine göre, bazı illerde evler çok dar. E, bu tabii genel e, bir problem. E, bu eğer e, sıkıntı eğer aynı yatakta yatıyorlarsa bile yine ifade etmeye çalıştığımız gibi ayrı ayrı üzerlerine örtükleri, örtünün bile farklı olması bunların yatağının ayrılma sebebi. Bunları tabii ki gelecek dönemlerde belki özellikle bilimle uğraşan insanlar, eğitim üzerine, çocuk gelişimi üzerine ulaşan insanlar belki çok daha ayrıntıya gidiyor. Ama biz burada sadece kısa genel hatlarıyla kabaca ifade etmeye çalışıyoruz. Eğitimin önemi. Yine değerli arkadaşlar, kıymetli dinleyenler, bildiğiniz gibi Peygamberimiz hepimizin birer çoban sürüsü olduğundan bahs, bahs buyuruyor. Kullukum rain kullukum mesulun anrayeti her biriniz çobansınız ve her biriniz güttüğünüz her şeyden sorumlusunuz. Elbette ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bizleri birer koyun çobanına benzetmesi pek bir anlamlıdır. Bunu başka bir ifadeyle değil de e, koyun en aksak e, hayvanlarla bile ilgilenen çobanın durumu ne ise köşede kalmış en mağdur durumdaki e, bir elinin altındaki sorumlu olduğu e, sürüsüyle çoban nasıl ilgiliyse nasıl merhametle yaklaşmak durumundaysa işte bizler de aile reisleri sorumlu kimseler olarak e, bu noktada vazifemizi bilmek durumundayız. Yine Halid bin Velid hazretleri ki meşhur sahabilerden büyük komutan buyuruyor ki ''Umirne ennualime evladene el ramye vel kur'an'' ''Biz çocuklarımıza ok atmayı ve Kur'an'ı öğretmekle emredildik.'' Burada iki husus özellikle dikkat çekiyor. Ok atma dediği tabii ki Halid bin Velid hazretleri komutan savaşçı, ünlü bir komutan böyle bir insan da ilk Çağrış, ...aklına gelen şey, zihninde çağrışan olay o. Onun dünyasında o var. Bu aynı zamanda sanatkarlığı ifade ediyor. Yani çocuklara aile reislerinin hayatın derinliklerini, inceliklerini öğretmesi bir görevidir. Yani ben sadece eğitim verdim değil, aynı zamanda hayatta sanat sahibi olmasını sağlayacak... ...elinden bir şeyler gelmesini sağlayacak şeyler öğretmeli... Aynı zamanda buradaki ifadesiyle iki başka hadis-i şeriflerde de oktan bahsediyor aleyhisselam efendimiz. Ok atmayı biniciliği diye. Burada ok ve Kur'an yani eğitim, eğitim sorumluluğu, aile reisinin çocuğuna öğretmekle yükümlü olduğu iki vazifesinden birisidir. Biliyoruz ki dinimiz hiçbir zaman bizi bir noktaya yönlendirerek kısıtlamamış. Ne buyuruyor aleyhisselam efendimiz? En hayırlınız dünya ve ahiret işleri arasında ayrım gözetmeyen insandır. Yani bu ahiret işi ben bunu yapacağım, diğerlerini bırakacağım değil. Ya da bu dünya işleri bunlar önemli ahireti boşur bu da değil. Ya ikisi arasında ayrım gözetmeden hangisi gerekli ise her ikisini de birlikte eşgüdümlü olarak götürmek işte müminin yapması gereken şey budur. Onun için de burada hem ok hem de Kur'an öğretmek bu açıdan anlamlıdır. Yine değerli dinleyenler biliyoruz ki Abdullah bin Abbas Hazretleri'nin rivayetiyle Peygamberimizin birsetinden peygamberlik görevi verilmesinden bir süre sonra yapılan en önemli savaş olan Bedir Savaşı. Bu Bedir Savaşı'ndaki özellik ki en fazla pek çok yeniyle rivayet edilir Bedir savaşı, Bedir ashabının yüceliği vesaire ama bizim bugün dikkatimizi çeken husus nedir? Bedir savaşındaki esirlerin durumudur o gün Müslümanlar en fazla maddi imkana muhtaç oldukları halde büyük imkansızlıklar içerisinde olmasına rağmen ellerinde bulunan müşrik Mekkelileri bire 10 her bir okuma yazma bilen esirin 10 tane Medinel'e e, Müslüman çocuğun okuma yazma bilmeyen çocuğa okuma yazmayı öğretmesi karşılığında serbest bırakılmıştır. Bu gerçekten son derece önemli bir durumdur. Biz burada ilmin faziletinden bahsediyor değiliz. İlim ayrı bir konumuz ama burada çocuk eğitiminden bahsettiğimiz için bu noktaya kısaca temas etmiş olalım. O gün Müşriklerden esir olanlar çok daha büyük bedeller karşılığında salı verilebilirdi, çok daha büyük intikam vesilesi olabilirdi. Ama Peygamberimiz her birisinin 10 kişiye okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmalarını emretti ki, ki sahabeler de buna itiraz etmediler. Hep birlikte tarihe damgasını gören en önemli eğitim hareketlerinden en önemli çocuk eğitimi, çocuk terbiyesi hareketlerinden birisi olarak karşımıza çıktı. Yine burada çocuklarla ilgili bahsetmemiz gereken bir diğer önemli söz de Fazıl Rahimahullah Hazretlerine aittir. O buyuruyor ki, Rehul الْوَلَدِ minel الْجَنَّةِ Çocuk kokusu cennettendir. Hani bazı insanlar, o merhametten, sevgiden, yoksun insanlar, kötü kokuyor, pis kokuyor diye uzaklaşmak isterler. Halbuki çocuğun kokusu o evlat sahiplerinin gördüğü o koku aslında bize cennetten gönderilmiş bir kokudur. Burada yine ifade etmeliyiz ki bunlar hepsi birer imtihan vesilesidir. Kur'an-ı Kerim'de de buyrulduğu şekliyle ''İnneme emvalikum <Sessizlik> u evladikum fitne'' Mallarınız da evlatlarınız da sizin için birer imtihan vesilesidir. Allah Teala bunu çocuk vermişse, çocuk sahibi olan insanlar bununla imtihan içerisindedirler. Verilmeyen insanlar için de aynı imtihan söz konusudur. Onlar da başka türlü imtihan olmuş durumdalar. Ama önemli olan biz burada çocuk eğitiminin öneminden bahsediyoruz. Yine Hazreti Ömer'in önemli bir sözü var ki, Hazreti Ömer ben kendimi ailemle birlikte olmaya şu açıdan zorluyorum. Ne açıdan? Olur ki Allah Teala ailemle birlikte olduğum zaman Allah'ı tesbih eden, onu anan bir hayırlı evlat verir de ben onunla bahtiyar olurum diye. Yani bir insanın esas aile varlığını sürdürmesinin temeli de budur. Allah'ı anan evlat sahibi olmak. Yine İmam Maverdi Hazretleri de buyuruyor ki... ...hani bizde meşhur bir atasözü vardır. Atasözü der ki... ...ağaç yaşken eğilir. İmam Maverdi Hazretleri de... ...adeta bunu andıran bir sözde... ...çocukluğunda... ...eğitimde mahrum olanın... ...büyüklüğünde... ...eğitilmesi zordur buyuruyor. İleriki yaşlarda... ...yani biz... her büyüsün sonra öğrenir dediğimiz zaman... Bu doğru bir davranış biçimi değildir. Çocuk eğitimi küçükken alır, alması gerektiği zaman alır. Çocukluğu şımartılarak kötülük içerisinde eğitimsiz geçirilmiş bir çocuğun daha sonraki devirlerde bunu kazanması güçtür. Bu İmam verdiği Hazretlerinin sözünü de bu açıdan zihinlerimize iyi yazmak durumundayız. Değerli kardeşlerim, Burada çok önemli bir husus daha var ki onu da paylaşmak isterim. Salihlerden varit olan rivayete göre büyükler çocuklarına fazla emir vermezlerdi bazı durumlarda. Neden? Olur ki bu büyükler çocuğumuza emir veririz, bu çocuk yaptığımız, verdiğimiz emri yerine getirmez de cehennemlik olur korkusuyla. Yani ana babanın hakkından bahsettik. Ana babanın hakkı çok önemli ama bu ana babanın hakkı içerisinde de çocuk eğer ana babasının kendisine verdiği görev yapmaz ise Allah korusun cehenneme düşme tehlikesi olur korkusuyla da emir vermez, iş buyurmazmış bazı büyükler. Yine İmam Buhari Hazretlerinin meşhur muhaddis İmamı Buhari Hazretlerinin hocası olan Ali Medeni Hazretleri var. Bunun da Çocuk eğitimiyle ilgili önemli bir sözü var. Buyuruyor ki Ali Medeni Hazretleri Çocuğa edep, miras bırakmak, mal miras bırakmaktan çok daha hayırlıdır. Yani mal bırakıncaya kadar güzel ahlak bırakmalıdır çocuğa. Çünkü diyor Ali Medeni Hazretleri Edeb, ahlak onlara mal ve makam kazandırır arkadaşların arasında insanların arasında muhabbet kazandırır, insanların sevgisini kazanma imkanı doğurur. İşte bu özellikler de hem dünya hem de ahiretin iyiliklerini toplama imkanı verir. Yani sen çocuğu önce eğitimiyle ilgilen, dünya kazanmasından çok daha önemlisi iyi insan inşa etmektir. İyi insan inşa edildiği zaman bu iyi insan başka şeyleri de birlikte getirir. Her şey bu aldığı eğitimin temeliyle ilgilidir değerli kardeşlerim. Yine İmamı Ruhem Hazretlerinin de eğitimle ilgili, çocuk eğitimiyle ilgili şöyle bir sözü var ki kendi çocuğuna nasihat de bulunarak "Ey oğlum, amelini tuz, edebini de un yap." Bu önemli bir vecize sözdür. E, nasıl ki ekmek pişirilirken ekmeğin içerisine su konur, un konur, bir de tuz konur. İşte onun içerisinde tuz oranı ne ise, e, tuz ne kadar az ise senin de amelin edebine göre e, orantısı bu olsun. Yani bir insanın aslında amelinden çok daha fazla eylemlerinden yaptığı ...yapıp etmelerinden çok daha önemlisi... ...edebidir, ahlakıdır. Ahlak hepsinin temelidir. Bunu da bu vesileyle düşünmek durumundayız. Değerli kardeşlerim... ...kıymetli dinleyenler... ...Öber İbni Abdülaziz Hazretleri'ni hepiniz bilirsiniz. Meşhur halife... ...ki kendisinin... ...beşinci halife olduğu rivayet edilir. Döneminde bu kadar büyük adalette hükmeden... E, ...tüm tebaasına e, hizmet eden, pek çok hassasiyeti bulunan büyük bir zattır. İşte bu Ömer bin Abdülaziz Hazretleri bir gün kendi evladının... ...iki bin dirhem vererek bir tane gümüş satın aldığını duyuyor. Demek ki o zaman da bu kadar e, değerli bir e, halifenin oğlu da az çok dünyevi işlere meyletmiş... Ki o zaman için bu rakamlar çok büyük rakamlar. 2000 dirhem veriyor. Karşılığında bir tane gümüş satın alıyor. Tabi halife Ömer bin Abdülaziz hazretleri de bu haberi duyunca çok üzülüyor. Bir an içerisinde hemen oğlu da yanında değil mektup yazıyor. Yazı, yazı şu diyor ki bu yazı eline geçer geçmez hemen Derhal o gümüşü satasın. Sonra da... ...bin fakirin karnını doyur. Ardından da... Iki ...ve iki dirheme de... Gümüş, ...bir tane demirden gümüş al... ...ve şöyle yaz yaz. Ne yap? Elindeki o gümüşü sat. Onun parasıyla bin kişiye yemek ver. Sonra da... ...iki bin dirheme aldığın gümüşü sattıktan sonra... İki dirhemlik bir gümüş satın al. Demirden bir gümüş satın al. Ve üzerine de şöyle yaz. Allahu İmraen, arafa kadra nefsi. Kendi değerini bilen kişiye Allah merhamet etsin. Böyle yaz. Yani kaç kilo olduğunu, kemenin kaç kilosunun kaç kuruşu olduğunu bilen adama. Yani değerini bilen insana böyle ne olduğunu değil. ...ne olacağım demeli... ...insan hani men arafa nefsehu... ...fakat arafa rabbeh buyduyur peygamberimiz... ...kendini bilen... ...rabbini de bilir... ...insanın kendi nefsini... ...kendi şahsiyetini... ...bilmesi gereklidir ki... ...Hazreti Ömer bin Abdülaziz'in de... ...çocuğundan istediği budur... ...böyle lükse... ...gösterişe... efendim ...modaya, markaya düşkünlük yapma... ...küçük şeylerle yetin arkanda binlerce aç insan olduğunu unutma. Senin aldığın bu basit bir gümüş bin kat daha ucuzuna bile çok basitini alabilirsin. Karşılığında bu kadar insan olduğunu hatırla diye ifade etmiş oluyor. Yine değerli kardeşlerim bir rivayette şöyle gelir ki peygamberimiz aleyhisselam efendimiz bir gün otururken yanında sahabelerden birisi gelip oturuyor. Bu şahıs da Birazdan yanına gelen erkek çocuğunu kucaklıyor, öpüyor. Sonra da ya kucağına oturtturuyor. Niye? Oğlan çocuğu diye. Araplarda meşhur bir oğlan çocuğu hevesi var diye. Ardından biraz sonra kızı geliyor. Kızı geldiğinde de çocuğa böyle suratını somurtmuş falan değil. Geliyor, yanına oturtuyor. Birini ne yaptı? Kucakladı, öptü. işte, kucağına oturttu diğerini de yanına oturtuyor. Peygamberimiz de bu durumu görünce buyuruyor ki: "Me'adel tebeyne hüme sen bunların arasında adil davranmadın." Yani bir insan çocuklarını severken bile aralarında eşitlik, adalet göstermek durumundadır. Tabii ki bu daha fazla himayeye muhtaç olan çocuğa diğerleri de aynı muameleyi yapmak demek değil. Eğer bir çocuk ki özürlü, problemli olabilir. O diğerlerinden daha fazla himayeye muhtaçsa bu yapılır ama bunun dışında bu çocukları ve kardeşleri birbiri arasında husumete sevk edecek davranışlardan kaçınmalıdır. Maalesef ki bazı babalar işte bu noktada ayrımcılık yapıyor ve bunu ayrımcılık yapmayı da normal basit bir iş gibi görüyor. Halbuki bu Peygamberimiz tarafından yasaklanmış bir durumdur. Aile reisi ailenin tüm bireyleri arasında adil davranmak durumundadır. Burada müsavi eşit demiyoruz, adil diyoruz. Aleyhisselam Efendimiz adil diye buyuruyor. Adalet demek her zaman eşitlik demek değildir. Bunun da kısaca altını çizmiş olalım. Yine Taceddin Sübki Hazretlerinin de bu noktada paylaşmamız gereken bir sözü var ki, bu zat bir gün meydanda otururken kendi çocuğunun bir köpekle uğraştığını görüyor. Köpeğe ne diyor? Köpek köpektir. Köpeğe kelbimi kelb. afedersin. köpeki oğlu köpek diye sesleniyor. Tabii köpeği oynatmış oluyor ama Taceddin Hazretleri de hemen çocuğa diyor ki bak evladım, ...bunu söylemenin... ...bunun... ...köpeğe köpek oğlu köpek... ...demenin caiz olmasının... ...bir şartı var. Nedir o? Adamı tahkir. Hakaret niyetin yoksa... ...eğer diyor sen köpeğe bile... ...hakaret niyetiyle... ...böyle ismini söylüyorsan... ...yani fazla abartılmış bir şey değil ama eğer... ...hakaret niyetiyle söylüyorsan... ...yanlıştır diyor. Buradan iki şeyi anlıyoruz ki... ...bir insan... Köpeğe bile hakaret etmemelidir. Köpeğe bile hakaret etmeyecek olan insanın elbette ki kendi çocuğuna hakaret etmesi de kesinlikle kabul edilemez. Bugünlerde işte karne olaylarını görüyoruz. Bazı babaların e, karnesi kötü gelen çocuğuna karşı olumsuz tavırlarını çevremizden görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Bunlar son derece yanlış şeyler. Bu iyi bir eğitim metodu değil bu insanlara kızarak, bağırarak, çağırarak, söyleyerek, sayarak eğitimde bir netice elde edilmez. Dolayısıyla da bu olumsuz sonuçlar olsa bile bunlara karşı daha merhametle yaklaşmak, olumlu tavırlar sergilemek, değerli kardeşlerim, ayrı bireylerin görevidir, sorumluluğudur. Burada ikinci hususta önemli olan şudur ki, ...çocuğa bile bir şey öğretirken... ...o şeyin illetini ifade etmek. Yani oğlum... ...köpek deme diye baba kızabilirdi de... ...ya da tamam de diyebilirdi... ...hayır ne yapıyor? Diyor ki bak... ...sen buna... ...hakaret niyeti taşımıyorsan... ...söyleyebilirsin. Yani bir şey öğretirken de... ...emir verirken de... ...veya bir şey yasaklarken de... ...ben emrettim böyle olacak ben babayım dedim... ...tamam kes... ...emir demiri keser diye katı davranmak değil bir şeyi söylerken gerekçesini de birlikte açıklamak eğitim metodu açısından son derece önemlidir, yararlıdır. Onun için de söylediğimiz sözün etkisinin artması açısından da gerekçeyi de birlikte ifade edip söylenen şeye ikna etmelidir. Evet bu böyledir ama neden? Şundan dolayı bu da önemli bir husus. Yine değerli dinleyenler İmam Faruk Hazretleri ki e, kitaplarda meşhur bu rivayet çokça zikredilir. İsimle pek zikredilmez. Bu zatın da önemli bir hikayesi var. Bu zat Medine'de yaşıyor. Tabi Medine'den Horasan'a ilim tahsiline gidiyor. Uzunca bir seyahat. E, bir rivayete göre de savaşa gidiyor. Ne kadar süre sonra dönüyor? Tam 27 yıl sonra. Ama giderken Elinde parası var. <gülüyor> Rivayete göre 30 bin dirhem. Bunu hanımına veriyor. Diyor ki hanım bu parayı al. Bunu hayır sana emanettir. Bu hayır işlerde kullan. Olur ki ben gidiyorum. Ne zaman döneceğim belli değil. Bunu çocuğumuzun eğitiminde kullanabilirsin. Başka ev giderleri için ihtiyaç olur. Her ne yere razımsa kullan. Bu para sana kalsın. Çekiyor gidiyor. Uzun yıllarına kadar tam 27 yıl. Ki o gittiği esnada da yine evlenmiş, daha çocuğu da doğmamış. Bunu anlatmak belki hikaye gibi geliyor. Bu olaylar maalesef günümüzde de başka ülkelerde yaşanıyor bu hadiseler. Adam gidiyor 20-30 yıl sonra geliyor. İşte o zamanda bu zat gidiyor tam 27 yıl sonra geliyor, yine evlenmiş, daha çocuğu doğmadan. 27 yıl sonra evine döndü, döneceği zaman yaklaşıyor bir gün. 27 yıl sonra evinin önünde içeriden ses geliyor hanımı. Hanımının yanında da e, ileri yaşlarda delikanlı bir adam. Hanımının gayet rahat bir biçimde bu tanımadığı yaşlı adamla e, konuştuğunu görüyor. Orta yaşlı adamla bayağı bozuluyor, üzülüyor. İçi içine e, kahroluyor. Biraz sonra sesleniyor ki bu karşısında gördüğü adamla tartışmaya başlıyor. Diyor ki evimde ne geziyorsun? Sen ne hakla evime girersin? Karşıdaki cevap veriyor. Olur mu? Bu ev benim evim. Bunlar ikisi böyle bir tartışma içerisindeyken hadi mahkemeye gidelim. Kadı'ya gidelim. Sultan bizim işimizi çözer diyorlar. Tam mahkemeye gidiyorlar ki ama artık anne, hanımını da adam görmemiş. Daha fazla da konuşuyor. Çünkü 30 yıl, 27 yıl evine gelmemiş. 27 yıl sonra büyük bir haleti ruhi içerisinde üzüntüyle evine geldiğinde böyle bir olayla karşılaşınca derin bir travma geçiriyor. Mahkemeye giderken mahkeme daha duruşma yapılmadan gerçek anlaşılıyor ki bu sen gitmeden han hanımın ...bebek bekliyor idi... ...senden kısa bir süre sonra... ...bu çocuk dünyaya geldi... ...büyüdü... ...adam oldu, kocaman adam oldu... ...bu senin evladın... ...tabii o zaman e, büyük bir ağlaşma oluyor... ...aralarında her ikisi de... E, ...babalı, oğlu, hasret gideriyorlar... E, ...görüyor ki... ...gerçekten bu kişi kendi oğluymuş... ...kendisinden bir süre sonra doğmuş... ...ve kocaman adam olmuş... ...bu zat... ...Faruk Hazretleri... Tekrar evine dönüyor. Geldiğinde hanımına diyor ki hanım e, peki ben sana işte hoş beş laflar yapıldıktan sonra gitmeden para bırakmıştım. Ne yaptın dediğinde hanımı diyor ki hele onu boş ver. Onu sonra konuşuruz da sen şu camiye git diyor. Camiye gidiyor. Camiye gittiğinde bakmış ki insanlar e, akın akın camide sohbet dinliyorlar. Önlü bir hoca efendi sohbet yapıyor. Öyle dinleyiciler var ki mesela işlerinde önemli mezhep imamlarından İmam Malik Hazretleri. O bile dinleyici. O bile dinleyiciler arasında bulunuyor. Ee, soruyor. Bu kim bu konuşanlar filan dediğinde diyorlar ki işte bu büyük bir zat. Kim bu zat? Abdurrahman bin Ebin Ebi Rabia. ismini bahsediyorlar ama ismini sadece soruyor. Kim bu diye. Ee, dönüp geldiğinde Hanım diyor ki ne oldu? Ee, anlat. Hanım'a diyor ki işte o çocuğu dinledin mi? Çocuk da kendi çocuğu. Okumuş, hoca olmuş, vazirmiş vermiş ki kalabalıktan da o anda kendi çocuğu olduğunu da göremiyor. Hanım'a diyor ki e, hangisi daha hayırlı diyor çocuk mu? 30 bin dirhemin mi hayırlı dediğinde e, Faruk Hazretleri diyor ki e, helal olsun, e, iyi yapmışsın, e, işte ilmi harcamışsın çocuğumuzu. Alem yetiştirmişsin diye mutlu oluyor. Burada e, bu tarihi olay çok önemli aslında. Bu değişik vesilelerle anlatılır. Mesela ibret yıllarından bir tanesi işte bu zat isimsiz anlatılan kıssalarda bu zatla ilgili e, tam kılıcını çekmiş, evindesini vuracakmış ki e, işte filan öyle şeyler anlatılır ama bizim bildiğimiz kaynaklarda yer alan eser bu. Diğerlere muhtemelen yakıştırma ...öyle bir başkasından da olay geçtiyse o da olabilir ama işin özü bu. Dolayısıyla ne anlıyoruz? Eğitimin, ilmin önemi, çocuğun eğitmenin görevi yükümlülüğü değerli kardeşlerim. Evet, burada sohbetimizi noktalarken bir ailenin çocuklarına karşı görevleriyle ilgili Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin mülahas, özet bir tarifi var. ...kısaca onları da zikredip... ...noktalayalım. Buyuruyor ki... ...İbrahim Hakkı Hazretleri... ...bir çocuğun... ...üzerinde... ...baba hakkı var... ...çocuğun baba üzerinde birkaç tane hakkı vardır. Bunlar... ...ortalama 25 maddede özetlemiştir. Ki bunlar şer'i naslarla... ...tespit edilen haklardır. Birincisi... ...çocuğun annesini... ...saliha kadından seçmek... Yani çocuğun aslında babadan birinci hakkı budur. Sen git, kendin, e, affedersin modern değinim ile flört yap, şunu yap, bunu yap, sokakta sağda solda gelsin falan yerde buldum geldim. E sokakta bulduğun kadından iyi çocuk de Bu doğru bir şey değildir. Bu noktada geleneklerimizin, göreneklerimizin, özellikle iki ailenin diyaloğuyla e, tamamlanan evliliklerin e, önemini kavramış oluyoruz ki... Bir insan caddede gördüğü bir bayanın ancak suratını, yüz simasını, vücut yapısını bilebilir. Daha fazlasını, fazla ailesini derinlemesine, inceliklerini bilemez. Yani kadının e, halini ancak kadınlar anlar. Daha detaylı bilgilere sahip olabilir. Onun için bir insan her nasıl bulmuşlarsa bile ailenin okeyi onaylaması bu açıdan önemlidir. Tabii ki bunları savunmak bile artık zor hale geldi. Görücü usulü evlenmek... Tukaka ilan edilir şey oldu. Dolayısıyla da çocuğun babasından birinci hakkı budur. İyi bir anne seçmesidir. İyi bir hanımı bulup evlenmesi ki salih evlat ortaya gelsin. İkinci olarak çocuğunun hayırlı insan olabilmesi için Allah Teala'ya dua etmesidir. Baba buna dua edecek bu çocuğun hakkıdır. Üçüncü görevi Çocuğun hayatına kürtaj ve buna benzer yöntemlerle hiçbir şekilde son vermemek babanın çocuğuna karşı görevidir. Ben açım, işsizim, bunu besleyemem dememesidir. Daha sonra doğumundan dolayı sevinmeli ve bu sevincini izhar etmeli haline şükretmelidir. Eyvah bir tane daha oldu diye üzülmeli değil, Allah Teala kendisine evlat lütfetti diye haline şükretmeli. Ardından... ...çocuğa güzel isim vermesi. İşte bugün... ...hiç aklın hafızalarının almayacağı... E, ...uçuk kaçık... ...tipsiz, anlamsız isimlerle... ...çocuklar tesmih ediliyor. Bu da... ...çocuklara karşı babalarının... E, ...görevlerini aksatmasıdır. Çocuğa güzel isim vermek... ...babanın görevidir. Çocuğun da babadan hakkıdır. Kıyamet günü insan o isimlerle çağıracak. Bir insanın bugün... Peygamberlerin isimleriyle, sahabelerin, büyüklerin, evliyaullahın isimleriyle isimlendirmesinin kimme ne zararı var? Peygamberlerin o güzel isimleri, insanları maalesef gocunmalarına vesile oluyor. Onun için de bu noktada da bu isimden sonra doğdu, isim verdi, kulağına ezan okuması, ezanla isim vermesi ardından... Ee, çocuğa karşı işte doğduğunda ne yapılır? Hurma ve tatlı bir şey çiğneyip ağzına verilir. Bu da çocuğun babasından beklentilerinden birisidir. Ardından 7. gün ve son süreç olarak da 10 yaşına kadar bu süreç içerisinde sünnet ettirmek çocuğun haklarından birisidir. Ardından yine kurban kesilmesi, iki erkek çocuğa, iki ...kız çocuğuna da bir kurban kesilmesen, yani akika kesilmesi... ...ardından çocuk 6 yaşına geldiği zaman... ...ona Kur'an'ı öğretmesi... ...ve... ...din adabını öğretmesi de... ...babanın çocuğa karşı görevleri arasındadır. Ne yapması gerekir? Dini bilgileri vermesi gerekir. Ardından 7 yaşına geldiği zaman... ...çocuğuna namaz kılmayı öğretmesi... Daha sonra çocuğunu iyi şekilde terbiye edip helal rızıkla beslemesi babanın görevleri içerisindedir. Ardından oğluna okuma yazma, ok atma, yüzme ve işe yarar bir sanat, meslek öğretmesi çocuğa karşı görevleri içerisindedir. Yine eğer kız evladı ise iyi bir ev hanımı olabilmesi için... Huzurlu, mutlu, saadetli rüya kurabilmesi için Onu itaatkar bir eş olmaya elverişli eğitim vermesi görevidir Kızım sen yetiş, diplomanı al Koca kahri çekmek zorunda kalma Maalesef bugün toplumumuzda karşılaştığımız en büyük tehlikelerden biri Aileler kızını okuturken bunları da kulağına telkin ediyor Aman ha diren, maaşın olsun korkma sen ...muhtaç olma... ...böylelikle de evliliklerin neden... ...kısa süreli olduğunu görmüş oluyoruz. Yine... E, ...baba çocuklarına karşı... ...giyimlerinden... ...barınma yerlerinden... ...ve beslenmelerinden... ...ve bunları helal yolla temin etmekten... ...yükümlüdür. Bu babanın görevi içerisindedir. Çocukları arasında... ...hediye almada, giyim kuşamda... ...sevgide... E, Adil davranması babanın görevleri içerisindedir. Yine çocuklarına hayır duada bulunması, bedduadan kaçınması, onlara güler yüzde muamele etmesi, merhametli davranması babanın görevleri içerisindedir. 10 yaşına geldiği zaman erkek ve kız çocukların yataklarını ayırması, daha sonra vakti geldiği zaman münasip biriyle evlendirmek babanın görevidir. Babalar bu görevlerini zamanında yapmıyor. Belli bir süreç geçtikten sonra da çok ileri yaşlara kadar bu görev yerine gelmiyor. Bugün maalesef bazı aileler ve aile reisleri işte iş güç sahibi oldu. Maaş var gerisini ben ilgilenmem düşüncesi içerisine kapılıyor. Halbuki baba kendisi çocuğu her ne olursa olsun evlendirmek kendi görevidir. Bu her ikisi içinde babanın öncelikli görev içerisindedir. Yine baba çocuğuna yapamayacağı şeyi emretmemelidir. Bu takdirde çocuk babasına itaatkar olması gerekirken isyan etmesine zemin hazırlamış olur. Bunun dışında en önemli hadise çocukların kendisi için bir imtihan vesilesi olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarmamalıdır. İyi evlat da kötü evlat da allah Teala tarafından insanlara verilmiş birer imtihan aracıdır. Ve çocuğunu tabii ki iyi eğitim verip dini bilgileri öğretmesi ve onu cehennemden kötülüklerden korumak babanın en önemli görevidir. Değerli dinleyenler son bir hadis-i şerif okuyarak bugünkü sohbetimizi tamamlamış oluyoruz. Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki İzâ mâte ibni Adem amelu. <imle> Adem Ademoğlu öldüğü zaman bir insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. İlla minfeles üç şey hariç sadakatun cariyetun sadakatü cariye, ev ilmun yuntefa'u bih ev veledun salihun yed'uleh <'la> Nedir bunlar? Üç şey baki kalmaya devam eder. Birincisi sadakayı cariye olarak bıraktığı hizmet. Yani Yeryüzünde yaşadığı süreç içerisinde insanlara faydalı eserler vermiştir. Bu yazdığı, bu yaptığı bir buluştur, yaptığı bir camidir, bir dini ilim veren bir eğitim kurumudur. İnsanların faydalanacağı yoldur, köprüdür, sudur. İnsanların genel olarak faydalandığı hayırlı hizmetler. Bundan insanlar yararlanmaya devam ettiği sürece bu insana sevap yazılır. Tabii ki bunun tersi de vardır. Kötülüğe öncülük eden bir insan da işte bir sinema açmış. Sinemada insanların kötü şeyler seyretmesini sağlıyor ise kendi ölse de bu günah işlenmeye devam edildiği sürece o insana oradan komisyon gönderilir, günah payı gönderilir. Oradan pay almaya devam eder. Bankadaki hesap kapanmaz. Her ay hesabına para yatar. Ne parası? günah parası yatar. Onun içinde e, sadaka-i dediğimiz zaman arkasından bazen bu nokta es geçiliyor. Bir şey bir e, kalıcı hizmet bırakmak değil, hayırlı hizmet bırakmak. Kötü bir hizmet bırakmışsa o zaman da kötülükten pay alır. İkinci olarak da faydan faydalanılan bir ilim. Yani bir kitap yazmış, eser vermiş, buluş sağlamış, ilim olarak verdiği hizmet birincisi Fiziki varlıklar ikincisi de manevi varlıklar ilmi hizmetler bırakmışsa bundan dolayı da herkes okudukça birisine hoca olarak bir şey öğretmiş bir iyi bir uyarıda bulunmuş bir hadis-i şerifi anlatmış. Kendi öldükten sonra da bu öğrettiği şeylerle insanlar amel etmeye onu hayatlarında uygulamaya devam etmişse o zaman kendisine ondan pay yazılmaya devam eder. Üçüncü olarak da ki konumuzla ilgili olan bölümü kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Baba ölse de eğer kendisinin arkasından hayırlı bir evlat bırakmış kendisine dua ediyor ise ibadetlerinde devamlı ise bu çocuktan dolayı da bu evladından dolayı da kendisine sevap yazılmaya devam eder. Onun için bir insan öldükten sonra amel defterinin kapanmaması için sevap hanesinin sürekli dolmaya devam etmesi için bu üç yöne özen göstermelidir ki bunların içerisinde konumuzla ilgili olan yönü de hayırlı evlat yetiştirmektir. Bu gerçekten tüm aile bireylerinin temel sorumluluğu görevidir. İnsanlar sadece biyolojik varlıklar değildir. Ben yedirdim, içirdim, büyüttüm. İşte ben çocuğun, bilmem e, okula yazdığı, dershane parasını ödedim, servis parasını ödedim. Başka bir şeye karışmam diyemez bir insan. Çocuk sadece e, biyolojik, diğer canlılar gibi sadece karın duymasıyla gelişen, büyüyen varlık değildir. Bunun bir de manevi yönü vardır. Bilgi yönü vardır. Bu yönlerinde tamamlaması, ahlak, terbiye, edep, Yönüyle de tamamlanması gerekmektedir. Bu da tabii ki aile bireylerine düşmektedir.